Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün! Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Derhal terk edin burayı! Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir! Ya Resulallah! Başınız... Başınız kanıyor! Elleriniz kırılsın! Bırakın onu!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 Yazıklar olsun sana Hattas Sen bu adamın başına ellerini neden öptün? Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir. 21. Bölüm. Rasulü Ekrem Efendimiz Taif ziyareti sonrası sığındığı bağda bir müddet dinlendikten sonra. Son derece mahzun bir şekilde yola çıktı Ayaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlanıyordu Hazreti Zeyd ise yanı başında hiç konuşmadan ilerliyordu Yaşadıkları bu korkunç olayda Resulullah'ı koruyamadığını düşündüğü için yüreği kan alıyordu. Derken Peygamberimiz gözlerini gökyüzüne çevirdi Uzun uzun oraya baktı Hazreti Zeyd baktığında bir bulut görebiliyordu ancak. Allah Resulü bulut gibi görünen şeyin ardında vahiy meleğinin olduğunu fark etmişti. Bir süre sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah! Şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin. Bunun ardından Dağlar Meleği izin alarak yanlarına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Dağlar Meleği'yim. Yüce Rabbimizin emri dışında bir şey yapmam. O beni senin dileğini yapmak üzere gönderdi. Emret şu iki dağı, Ebu Kubeys ile Kuaykağan dağlarını... Sana bunu yapanlar üzerine kapatı vereyim, Helak olup gitsinler. Emrine amadeyim. Resul-i Ekrem'in cevabı, onun en bariz özelliğini ortaya koyuyordu. Merhametini. Hala kan sızan yaralarının acısını aldırmadan, dağlar meleğine şöyle dedi. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey, Hak Teala'nın, bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Resulullah, kendisine böyle bir muameleyi reva görenlere beddua bile etmemiş, helak olmalarını istememiş, aksine onların kurtuluşa ermesi için dua etmişti. Onun bu duası kabul olacak, Taif halkı kısa süre içinde Müslüman olacaktı. Peygamberimiz Mekke'yi terk edip kendisine yeni bir yurt aradığı için artık Mekke'ye giremezdi. Bunun tek yolu güçlü ve kudretli birinin kendisini himayesine almasıydı. Haşim oğulları Ebu Leheb'in tutumundan dolayı kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu. Zeyd de kara kara ne yapacaklarını düşünüyor, bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve hasilsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna? Peygamberimiz, ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir, dedi. Ve onu gizlice Mekke'ye gönderdi. Kendilerini himaye etmesi için ilk teklifi daha önce Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefeloğulları'nın lideri Mutim bin Adi'ye yapmasını söyledi. Mutim bunu kabul etti ve vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Mekke'nin girişinde toplandılar. Ebu Cehil mutimi silahlanmış olarak görünce seslendi. Ne oluyor? Niye böyle silahlandınız? Birini himayeme aldığımı ilan etmek için. Ey Kureş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın. Dokunursanız işte kabilem. Hiçbiri kılıçlarını çekmekte tereddüt etmez. Hayır hayır, hayır, hayır. Mutim, yedi oğluyla birlikte peygamberimizin yanına gitti. Onu çevreleyerek Mekke'ye soktular. Resulullah onların himayesinde Kabe'ye kadar geldi. hacer selamladıktan sonra iki rekat namaz kıldı ve evine gitti. Yıllar sonra Bedir Savaşı esirleri hakkında Mutim'in oğluna Ey Cübeyr! Eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatrına bunları bağışlardım diyecek ve Mut'imi hep hayırla yad edecekti. Peygamber Efendimiz kendi evine ancak başkasının himayesiyle girebilmişti. Hayat arkadaşını ve yegane koruyucusunu kaybetmenin verdiği acıya, bir de Tayif eklenmişti. Halbuki Taif'e ne umutlarla gitmişti. Resulullah mahsundu. Rabbi onun gönlüne bir ferahlık ve neşe vermek istedi. O gün peygamberimiz amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Han'ın evinde misafirdi. Ümmü Han samimi bir Müslümandı. Eşi Hubeyre İslam'a girmese de Resulullah'ı güzel karşılar, evlerinde misafir olmasından hoşnutluk duyardı. İşte böyle bir gecede evde Müslüman olanlar, Peygamberimizin ardında cemaatle namazlarını kıldılar ve herkes istirahate çekildi. Sabah olduğunda Resulullah'ın hali bambaşkaydı. Ümmühani'ye şöyle dedi, Ümmühani, bu gece ne oldu biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamberimiz, seninle burada akşam namazını kıldık. Sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi ise gördüğün gibi burada sabah namazını kılıyorum, dedi. Sübhanallah! Ya Resulallah, nasıl oldu bu? Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Sizler uyuyunca Kabe'yi ziyaret etmek için gittim. Hicirde uyurken Cebrail geldi. Beni kolumdan tuttu ve ayağa kaldırdı. Yanımda durdu. Kabe'nin kapısında katırla eşek arasında fakat ne katır ne eşek olan bir binek vardı. Yan taraflarında bulunan kanatlarla hareket ediyordu. Bu bineye bindim. Onun her adımı gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yesrib'e, oradan Hayber'e, oradan da Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vardık. Orada İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberleri gördüm. Sonra Cebrail bana iki ayrı kadeh ikram etti. Ben içinde süt olanı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı Cebrail, ''Ya Muhammed sen iyi olanı seçtin, sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz.'' dedi. Ve yedi semadan tek tek geçerken şahit olduğu şeyleri anlattı. Resulullah dışarı çıkmak için hazırlandığında Ümmühani'yi bir telaş sardı. Bu hadiseyi anlattıklarında müşriklerin ona neler yapabileceğini biliyordu. Heyecanla ayağa fırladı. Ya Resulallah ne olur bunu insanlara anlatma. Peygamberimiz bunun ilahi bir mesaj olarak insanlara iletilmesi gerektiğini söyledi. Ve ilerledi. Ümmü Hani bu sefer peygamberimizin cübbesini tutarak onu durdurmaya çalıştı. Ya Resulallah ne olur bunu insanlara anlatma. Allah aşkına sana yalvarıyorum bunu anlatma. Sana yalancı derler, seninle alay ederler. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. Biz sen ne dersen inanırız ama onlar bunu sana karşı kullanacaklar. Peygamberimiz gördüğü şeyleri anlatmaya kararlıydı çıktı ve ağır adımlarla Kabe'ye ilerledi. Peygamberimiz çıkınca Ümmühani ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmasını söyleyerek Habeşli hizmetçisini peygamberimizin peşinden gönderdi. Bu arada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 Önce Mescid-i Aksa'ya gidip orada diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırmış. Sonra oradan gök katlarına yükselmiş. Göğün katlarına mı? Evet, göğün katlarına. Cebrail yanındaymış. Her katta görevli bir melek varmış. O melekle selamlaştıktan sonra orada bulunan peygamberlerle görüşmüşler. İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle mi? Evet yavrum. Nasıl olduklarını da anlattı mı peygamberimiz Bazılarından bahsetti Mesela Yusuf aleyhisselam gülümsediğinde o kadar güzel oluyor ki Dünyadaki güzelliğin yarısı ona verilmiş zannedersin dedi İbrahim aleyhisselam içinde benim kadar ona benzeyen Onun kadar da bana benzeyen birini görmedim dedi Anne kalbim nasıl atıyor bir baksana Çok heyecanlandım Resulullah efendimize ne kadar iyi gelmiştir bu yolculuk. Son zamanlarda hep üzgündü. Eee sonra ne olmuş? Cennet ve cehennemi görmüş. Oraya gireceklerin vasıflarını anlattı. Hep bahsettiği cenneti gördü demek. Ne kadar güzeldir kim bilir. Billurdan saraylar, çeşit çeşit ırmaklar, koyu yeşillikler. Cennet o kadar güzelmiş ki, onun ufak bir parçası dünyanın tümünden daha hayırlıymış. Ya cehennem? Cehennem, insanın yüreğine işleyen bir ateşmiş. Ebedi bir pişmanlık. Allah hepimizi korusun. Amin. Yolculukları devam ederken, bir noktaya geldiklerinde Cebrail, işte bu sidretül müntehadır. Ben buradan öteye geçemem, geçecek olsam yanarım demiş. Sidretül münteha mı dedin? Evet, oradan ötesine peygamberimiz kendi geçmiş ve rabbiyle ile görüşmüş. <gülüyor> Rabbimizi mi görmüş? Onu açıklamadı. Nasıl gördü ve görüştü bilmiyoruz. Ama kimsenin geçemediği bir sınırı geçmiş ve Allah ile görüşmüş. Düşünebiliyor musun? Vahiy meleğinin bile girmesine izin verilmeyen bir makam... Sübhanallah... Peygamberimizin büyüklüğünü sen düşün... Anne... Peygamberimizin ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz... Keşke inanmayanlar da idrak edebilse... Ne büyük bir nimeti kaçırıyorlar... Bir fark etseler... Keşke kızım... Olan bitenleri anlattığında... Ona zarar vermelerinden korkuyorum... Sen geldiğinde gitme diye yalvarıyordum... Bu anlattıklarını başkasına anlatma ki seni incitmesinler dedim ama... Allah Resulü Allah'tan gelen hiçbir bilgiyi gizlemez ki anne. Yanlış düşünüyorsun. Bunun açıklanması lazım. Açıklansın ki iman edenlerin inançları artsın. Haklısın. Ben daha fazla üzülmesini istemedim. Sadece... Bilmem mi? Sen de dedem Ebu Talip gibisin aynı. Onun üzerine titrersin. Biz beraber büyüdük biliyorsun. Resulullah evimize geldiğinde sekiz yaşındaydı. Kırk yıl geçti üstünde. Benim ailemden bir parça o. Hem de en değerli parçası. Anneciğim, ona bu kadar yakın olmak ne büyük lütuf. Sidretül münteha demiştin en son. Orada başka bir şey olmuş mu? Olmaz mı? Resulullah üç güzel hediye getirmiş bize orada. Hediye mi? Evet. Birincisi şu. İmanını muhafaza ederek ölen herkes eninde sonunda cennete girecekmiş Ne büyük bir müjde İkincisi beş vakit namaz Artık beş vakit mi kılacağız? Evet Bu da büyük bir müjde Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna Sonuncusu da iki ayeti kerime Bak şöyle diyor yüce Rabbimiz Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti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 Sen bizim mısın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Peygamberimiz Kabe'ye gitti. Orada olan insanlara başından geçenleri anlattı. Düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevindiler. Çünkü kendilerine göre aksi ispat edilemeyecek bir alay konusu geçmişti ellerine.